İyi pazarlar, değerli izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu program esas itibariyle insan ilişkiler üzerine ve temel amacımız da ilişkileri ilişkileriyle ilgili bir farkındalık oluşturmak. Ve bazı haftalar benim konuklarım oluyor. Ve onların uzmanlığı içerisinde, deneyimleri içerisinde insan ilişkileriyle ilgili konuşuyoruz. Bazı haftalarda ben, Yapımcım Polat Doğru'nun konuğu olarak bu programda bulunuyorum. Ve yine konumuz insan ilişkileri oluyor. Bugün ben Polat Doğru'nun konuğuyum. Polatçı merhaba. Merhabalar hocam. Evet. Evet. Hocam e, bu hafta sizin kara kaplı defterden bir konuyla ilgili bilgi istiyoruz. Şimdi, e, bizi... Açacak mıyız o defteri? Valla açarsanız <gülüyor> Yani <gülüyor> Siz defteri açtığınız zaman bayağı insana faydası dokunuyor. Ve ben e, hem bizi hem etrafımızdaki birçok insanı ilgilendiren bir konudan bugün bahsetmek istiyorum. İlişkilerimizde mutlu olmak, diğer insanlarla daha doyumlu ilişkiler yaşayabilmek için... ...dikkat etmemiz gereken böyle bir takım şeyler varsa... ...eğer onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Ee, bir ana baba çocuk ilişkisi için olabilir bu... ...karı koca ilişkisi için olabilir... ...işte iki sevgilinin ilişkisi olabilir... ...ne bileyim aklımıza gelen bütün ilişkiler için... ...geçerli böyle birkaç maddede toparlayabileceğimiz... ...bir şeyler varsa onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Asasunda o temel varsayım... ...yani insan ilişkileri ne için vardır Hı -hı. derken... ...hakikaten... Mutlu olmak için vardır. Evet. Ama diyebilsin ki bazıları e, <gülüyor> insanları muslu etmek için konuşuyor, kızdırmak için konuşuyor. Tabii. Fakat böyle yaptığı zaman kendisi mutlu oluyor. Kendisi mutlu oluyor. Kendine Tabii göre bir tavrı vardır. O bakımda hakikaten insan ilişkilerinde mutluluğu, doyumu, verimliliği nasıl yakalayabiliriz konusu hakikaten bizim temel amacımız ve bu ana baba için de çok önemli öğretmen için de çok önemli şirket yöneticisi için de çok önemli tabii, tabii. devlet yöneticisi de önemli ve bence uluslararası ilişkilerde de çok önemli aklı başında insanlarsak eğer o bakımdan çok önemli, evet ee, Var mı hocam kara kaplı defterde bir şey peki? Var var <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Hocam o zaman <gülüyor> anlatın bize ya. yani ee, hakikaten insanlar bu konuyla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyorlar ben çünkü şunu görüyorum iyi niyet konusuyla ilgili hiçbir problem yok genelde ilişkilerin çoğu iyi niyet üstünde kurgulanmış vaziyette yani insanlar karşılarındaki insanın iyi olmasını onunla ilişkilerinin daha sağlıklı daha düzgün gitmesini istiyorlar ama bir yerde bir şey oluyor ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama biz berbat ediyoruz hocam evet. yani karı koca ilişkilerine bakıyoruz bu bu problemli ilişkilerin hiçbirisi senin hayatını zindan edeceğim diye başlamadı Çocuk sahibi olurken insanlar Allah'ın bir çocuk yapalım da şunun hayatını içine edelim demiyorlar. Evet. Fakat e, sonunda gelinen yer orası oluyor. Evet. Ve polat benim seminerlerinden sonra e, birçok ana baba gelip Doğan Hocam çok yanlış yapmışız çok yanlış yapmışız şimdi ne yapalım Diyorlar. içinde konuşma dediğin gibi iyi niyet konusunda bir şey yok ama bilmek Uygulamak yani. anlamına gelmiyor tabii evet. ki hocam, bilmek uygulamak anlamında da gelmiyor. Evet. Nereden başlayalım hocam? Şimdi <gülüyor> biyolojik yaratıs her şeylerin. Evet. Biz doğduğumuz zaman e, en temel. Hayatta kalabilmek için nefes almamız lazım. Onun tamam. için doğumdan 3 dakika içerisinde o doktorun vurması ve Maa! diye başlamamız nefes alma hadisi. Aha. Ondan sonra refleksler yerinde e, anne memesine dokundurduğu zaman cık, cık, cık, emmeye başlıyor. Ve enteresan bir şekilde çocuğun gözü annenin gözünü arıyor. Aha. Enteresan bir şekilde göz alışkanlığı oluyor. Şimdi e, şöyle bir şey söylemek çok komik olur. Doğdu Efendi, benim karnım aç dedi, yiyecek getirildi. Ondan sonra hadi bakalım hangi okula göndereceksiniz beni dedi. Yani çocuğun bağımsız olarak birdenbire var olduğunu söyleyemeyim. Çocuk her şeyden önce uzun zaman dokunulmaya, sevilmeye, beslenmeye, korunmaya uzun. ihtiyaç içerisinde. O bakımdan onun kendisini ait hissettiği, korunduğunu hissettiği bir ortama ihtiyacı var. Burada olur. bir sorunumuz olmadığını düşünüyorum hocam. ben Yani bu kısım tamamdır. Bu kısımı zaten doğa hallediyor. Yani e, ortada çok ciddi bir problem, gerçekten çok büyük bir sorun yoksa hiçbir ana baba yeni doğmuş bir çocuğu e, korumasız, takipsiz, bilmem neysiz bırakmıyor. Bırakmıyor. Dediğin doğru. Yalnız bir konuda ben <gülüyor> e, izleyenlerimi ikaz etmek istiyorum. Son araştırmalar gösteriyor ki çocuk doğduktan 6 saat sonra <gülüyor> Ee, bir anlam verme sistemi geliştirmeye çalışıyor. İki tane sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Bir tanesi ben kabul ediliyor muyum? Olduğum gibi kabul ediliyor Anladım. muyum? İkincisi de güven demeyeyim. İkisi birbirine bağlı. Şimdi bir olay gördüğüm için bunu ben yeni kapıdan bandırmaya gidiyordum. Feribotta gördüm. Yeni anne çocuk <gülüyor> diyor. o günlük bebek. Ve ee, bebe kadın çok özenle böyle diyor. Hı hı. Kadının bir tedirginliği var. etraf rahatsız olacak diye korkuyor galiba. O sırada zannederim yanındaki kayınvalidesiydi. Bilmiyorum artık. Alıverdi ve çocuğa huş, huş demeye başladı. Bu çocuk böyle bir korktu. Şimdi orada bu çocuk bende bir bozukluk var ve ben kabul edilmiyorum duygusuna gider. Yani araştırmalara dayanarak söylüyorum ve e, bu çocuk için çok önemli bir şey. E, Kayınvalide de millet rahatsız olmasın diye yapıyor hocam ya. Yani e, o kalabalıkta o çocuğun sesinden rahatsız olabilecek birileri çıkar mı, topluca yolculuk yapıyoruz bilmem ne diyoruz diye yapıyor. Kadını da çok hor görmeyelim yani. Abi benim diyeceğim şey, ey millet çocuk sesinden rahatsız olmamayı öğrenin. Aksi halde o çocuk sizi ileride çok rahatsız edecek. Bütün sorunlar oradan çıkacak zaten. Çok önemli bu. Yani... Eğer bir toplum on günlük bir bebeğin doğal sesinden rahatsız oluyorsa o toplumun değişmesi lazım. Yani o toplumun o çocuk sesini olduğu gibi kabul eder hale gelmesi lazım. Çocuk çünkü o sesi çıkaracak. Allah'ın yarattığı bir durumda. O bakımdan yani esas itibariyle bizim e, çocuğa istediğimiz biçimi verebiliriz şeklinde sahiplenmek yanlış. Onu baroluşu içerisinde, o mi? doğallığı içerisinde, onun neyse işte bu fıtratı dediğimiz Aha. yani yapılışı içerisinde kabul ederek onun gelişimine doğru bir dans etmemiz meselesi var. Ait olmayı o şekilde düşürmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani siz diyorsunuz ki doğan herkes bir şekilde ait olmak istiyor. Evet, o o yapıyla birlikte bir geliyor yani evet. bu kaçınılacak bir şey değil, insan bir yere ait olmazsa sağlıklı olmaz diyorsunuz. Kesinlikle, gelişemez. Gelişemez, e peki özgürlük ne olacak hocam? Boşver özgürlüğü ya, kim istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. ben, <gülüyor> ben <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben istiyorum yani ben zaten <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Geçen ha. gün Ankara'dayım, şoför Aha. diyor ki... ''Hocam ya diyor çocuğumu sevemedim.'' diyor. İşte ''Bizim diye oralarda gelenek.'' diyor. Söylediği şeyin ilerini. Yani anayın babanın yanında çocuğunu kucaklamak yakışık almazdı. Böyleydi. Ya, ben hakikaten bu geleneği bir bana açıklasın istiyorum hocam. Yani uygulama olarak anladım bunu da. Var. Sıkıntı olan kısmı neresi? Var. Yani neyinden rahatsız oluyorlar? Saygısızlık de? olarak görüyorlar. Yani sen bir bağımsızlık olarak hareket ediyorsun. Çocuğum bu benim. Ve beni istiyor, alıyorum kucağıma derken, otorite durumunda olan kişi diyor ki, Hoy. Bu otoritenin problemi var hocam. Kesinlikle bu otoritenin var. ciddi anlamda e, problemi var bence. Yani bir ana babanın kendi çocuğunu seviyor olmasından rahatsızlık duyacak otoritenin aklından şüphe ederim ben. Yani bu, evet. bu nasıl bir otoritedir ki, bu fiilden dolayı rahatsızlık duyuyor. Böyle pamuk ipliğine bağlı. Üf, gidecekmiş gibi bir otorite bu, hiç bu bence çok önemli bir sosyal sorun ve e, sosyologlarımızın sosyal antropologlarımızın bu konu üzerinde düşünmesi lazım. Ve bizim hakikaten yeniden eğitilmemiz lazım ki çocuğun anneye babaya ihtiyacı var. Var ki. Ve annenin babanın çocuğu sevmesi, kucaklaması ve onunla haşır neşir olması çok sağlıklı ve güzel bir şey. Hiç kimsenin bundan alınmaması lazım. Bu sevap Tabii ki. Bu çok önemli diye Şimdi Ama tabi sevabı abartanlar ne olacak hocam? Ha şimdi, e, yani şöyle bir durumda tehlike var. <gülüyor> e, efendim ben öyle bir ortamda yetiştim ki çocuğumu kucağıma alamadım. E, şu oldu bu oldu falan filan. Haydi, şimdiden sonra oğlum istediğini yap. Kızım istediğini yap. Millet ne der? Hiç önemli değil. Sen istediğini yap. Bu sarkaç, hadi öbür tarafa öbür gitmiş tarafa gibi bir durum tabii. oluyor. O da sağlıksız çünkü tarih boyunca Polatcığım olaylar şunu gösteriyor. İnsanın hem ait olmaya Aha. hem de özgür bir birey olmaya ihtiyacı var. Bu ikisi birbirine zıt olan gereksinim aynı anda yaşamak istiyor. Tabii. İzin verirsen ben işte küçük çocuklardan bir örnek vermek istiyorum. Aha. Ve şimdi soruyorum önce yeni yeni yürümeye başlamış çocuğum olan var mı diye <gülüyor> çok şükür kıtlığı yok. Yok. Evet alıyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle adı ne diye soruyorum işte Efe diyor mesela. Bak. Tamam diyorum şimdi Efe 13 aylık ve e, yürümeye başladı. Şimdi diyorum Efe'yi tanımıyorum ben ama size söylüyorum diyorum bakın <gülüyor> ne olacak yeni yürümeye başladı tutmayın beni diyor. Tutmayın evet. diyor. Bırakın falan. Tutmaya kalkarsın. Ah ah ah <gülüyor> diyor. Doğru mu diyorum? Evet doğru. diyorlar gülerek. Doğru. Yürümeye başlıyor. Taklit ediyor Yürüyor. Böyle müthiş bir coşkuyla yürüyor. Sonra dönüp bakıyor. Nasılım diye. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir coşku var. Onun kafasında evrende ilk defa bir i̇lk birisi yürüyor. O, tabii ki. O da o. Ve benim. Evet. <gülüyor> müthiş bir gurur. Çok doğru. Öyle mi diyor? Evet diyorlar. Doğrudur. Böyle müthiş. Şimdi diyorum o yürürken. Efe yürürken siz bir duvarın bir perdenin arkasına geçin saklanın. Aha. O dönüp döndüğü zaman size baktığında göremesin. Yürümeye devam etmez. Arar. Bulamazsa da ağlar. Hı hı. Doğru mu diyorum? Aynen öyle hocam diyorlar. Çocuğun dediği şu. Elimi tutma ama orada dur bana bak. O denge istiyor. Elinin tutulmasını istemiyor. Ama orada birisinin ona bakması çok önemli. İşte bu. Ben hem ait olmak istiyorum... Hem, hem de bile. özgür olmak istiyorum. İşte bu denge bence çok sağlıklı bir denge. Vallahi biz insanların işi zor hocam ya böyle dengeler falan filan bunlar kolay işler değil yani. <gülüyor> Hakikaten yani ait olalım kurtulalım birer olalım kurtulalım diyesi geliyor insanın ama tabii öyle olmadığı da bu ortada. Bir şey söyleyeceğim Allah'ın hiç acelesi yok. <gülüyor> Nasıl olsa öğrenirler diyor. Yani yüz bin yıl geçebilir. Aha. Totaliter sistemler. Aha. Ondan sonra anarşi. Aha. Ondan sonra komünist sistemleri. Şu bu falan filan. Diyor ki Allah öğrendiğin zaman mutluluk senin. Ben sistemimi kurdum diyor. Alırsın oradan. Anla. Anladım. Dürüst ol. Ve bu anlayışa saygılı ol. O zaman keşfedersin diyor. Yani hakikaten... Bize kalmış vaziyette. Peki hocam benim e, yani bu sadece çocukla ailenin ilişkisinde geçerli değil herhalde. Karı koca ilişkisi içinde geçerli ve diğer ilişkiler içinde geçerli. Biz genelinden bahsediyoruz dedik ya o zaman benim aklıma bir soru geliyor. Şimdi her ne kadar öyle olmadığı söylense de e, birçok kadının e, onları yönetecek, yönlendirecek, kontrol edecek erkeklerle daha mutlu olduğu ve daha uzun ilişkiler yaşadığı da ortada. Yani tercih ediyor adam. Bu kadar maç adam eğer talep olmasaydı ortalıkta dolaşmazdı diye düşünüyorum. E bu, burada ne var? Ne oluyor? Yani bu, bu dengeyi niye bu tarafa doğru kaydırıyor bir grup insan? Şimdi ben Kaliforniya e, e, Eyalet Üniversitesi'nde e, 24 kişilik bir e, sınıfa iletişim dersi veriyordum. Hı hı. 24 tane öğrencim var. Bunlardan e, zannederim 10 tane erkek, 14 tane kız var. Tamam. Bu üniversite ikinci sınıf falan. Şöyle bir soru sordum. <gülüyor> Kaç kişi dedim eşinin kendinden daha güçlü olmasını ister? Fiziksel mi? Sadece güçlü dedim. Hmm. Ve e, kızların hepsi el kaldırdı. Onların iki tanesini <gülüyor> kaldırdı. <gülüyor> e, ve şimdi bakıyorum e, kızların hepsi el kaldırdı. Ben dediğin ortaya çıktı, dikin dediğim zaman erkeğe benim sırtımı dayayabilmem lazım. Erkeğe daha bilgili, daha deneyimli ve zor zamanlarda sorunu çözebilecek bir insan olmasını istiyorum şeklinde. Kaliforniya'da bu. Yani o zaman şeyi söyleyelim hocam, Amerika'nın da belki de en modern yerinden bahsediyoruz. Evet, en ilerici, en bütün, ilerici, en ileri açık fikirli. Bütün... Evet. O olduğu düşünsel yani. fikirlerin belki de ilk ürediği evet. yerden bahsediyoruz. Şimdi bunu böyle düşündüğü zaman şöyle bir şey oluyor. Kadın hamile olduğu zaman, doğurduğu zaman, Aha. biyolojik olarak aynı küçük bir bebek nasıl ihtiyacı var, kadının da bir süre bakılmaya, korunmaya, ona bir şeyler verilmesine ihtiyacı var. Ve bunu biliyor Sezgi olarak. Ondan dolayı bir kadın baktığı zaman benim güvenebileceğim bir insan mı, Hı -hı. beni koruyabilecek bir insan mı, Önümü açabilecek birisi mi diye bakması son derecede doğal biyolojik olarak. Anladım. Onun için mesela benim etrafımda 17-18 yaşında kızlar var. Ee, bizim evde var bir tane ondan dolayı en sevmediği ezik erkek. <gülüyor> Nefret ediyorum diyor. Konuşurken diyor, birisinin gözünün içine bakıyor. Şimdi söylediğimi kabul ediyor mu etmiyor mu diye diyor. korkuyor diyor. Ezik diyor hiç memnun değil. Hiç memnun değil. Hiç memnun değil. O bakımdan hakikaten bence o biyolojik yapı bakımından burada bir şey var. Ee, bir alt zemin var. Yani o zaman aslında Ama şunu unutmamak <gülüyor> lazım. Olan ben ha <gülüyor> ezik değilim, ezerim tavrı içerisinde olursa uzun vadede kadın onunla mutlu olmuyor. Büyük kaybediyor erkek o zaman. O zaman enteresan bir dans var orada. Şimdi o zaman burada sizin bahsettiğiniz denge bizim bildiğimiz terazi dengesi değil. Yani sağ tarafla sol tarafın birbirine eşit olduğu ve aynı seviyede kaldığı bir dengeden bahsetmiyoruz. Bazı durumlarda eğik de durabilir ama o da bir dengede duruyor diyorsunuz. Evet. Peki o zaman hocam sizin şu defterde başka ne var? Yani neye dikkat edeceğiz? Ben bir ilişkide mutlu olmak istiyorum. Biriyle yürüttüğüm ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmek istiyorum. Daha doyumlu olsun istiyorum. Bir, ee, ait olma, birey olma dengeye koyacağız. Birey evet, yapacağız yani. Evet. Ait olmanın birey olmanın bilincinde olarak ilişki. İkincisi Hı -hı. de hakikaten ben bu ilişkiyi benim için gerekli bir ilişki olarak görüyorsam Hı -hı. E, önemsendiğimin farkına varmalıyım. umursalmalıyım. Yani e, geçen gün bir seminerdeyim. Ha i̇şte bir bilgisayar şirketi, kızcağız gelmiş, önüne açmış bilgisayarını, bir yandan beni dinliyor, bir yandan da tık tık tık tık tık tık şeyler yapıyor. Ama ne güzel. Ve hemen dedim, <gülüyor> parantez açıyorum dedim. Ben, benim adım Doğal Cüceloğlu dedim. Aha. Dinlenmediğim yerde konuşmam. Eğer dedim, buraya birisi gelmişse beni dinleme durumunda. Eğer beni dinleme durumunda değilse, gitsin işini yapsın, bitirsin, beni dinleme durumunda olduğu zaman gelsin. Gülüştüler, anladılar, kapadılar. Hakikaten öyle. Kendi gözümde önemimi kaybetmek istemiyorum ben. Onun için çocuğun önemsenmesi çok önemli mesela. Önemsenerek büyünmemişse işte orada sorun oluyor. Karı koca ilişkisinde önemsenmek çok önemli. Şimdi... Nişanlıyken veya nişan öncesi ne kadar birbirlerini önemserler. Tabii hocam. Konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar. Sonra eve giderler, telefon açarlar. Daha önce konuşmamışlar <gülüyor> gibi falan. Yarım saat önce beraberdir, iki saatte öyle konuşurlar. Yatarlar, bir saat ondan e, sonra, sonra konuşurlar. E kur yapıyorlar hocam, normal değil mi bu? Evet, uuuuh. Dünyalar böyle. <gülüyor> Şimdi bakıyorsunuz altı yıl sonra nişanlanmışlar, evlenmişler, her neyse. Evlenmişler, adam eve geliyor, kapıyı açıyor. Mutfaktan ses geliyor. Kadın daha önce gelmiş mutfağa girmiş bir şeyler yapıyor. Ve e, adam da geliyor. Ayakkabısını çıkarıyor. Kapıyı kapatıyor. E, önce kapıyı kapatıyor. Sonra ayakkabısını çıkarıyor. Aha. Pardon. <gülüyor> Şimdi ikisi birbirini duyuyor. İletişim başladı. Hı -hı. Ama merhaba, hoş geldin dendi mi demedin mi? Hiç konuşulmuyor bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu mesela ilişkiye zehir damlası gibi girer. 2, 3, 4, 5 ay, 6 ay sonra enteresan bir olumsuzluk girmeye başlar ve kendiler de bilemezler ne olduğunu. Umurumda değilsin mesajı veriyoruz. Değil mi? Varmadan. Evet. Ve iş hayatında. Polat'cığım adam bana dedi ki hocam ben dedi bu fabrikada 10 yıl çalıştım. Fabrika müdürü... Sabahleyin gelirken kapıdaki köpekle bir merhabalaşırdı, konuşurdu, hasbihal ederdi. Akşam çıkarken yine aynı şekilde hasbihal ederdi. On yıl çalıştım hocam dedi. Evet. Yalan söylersem oğlum var, ölüsünü öpeyim dedi. Ben dedi belki elli defa selam verdim hocam bir kere bile almadı dedi. Ben dedi o köpek kadar önemli değildim, umursanmadım dedi. Ve Polat sen de ben de biliyoruz ki bu ülkede böyle yapan çok fabrika çok müdürü var. Çok. çok genel müdür var, çok direktör var. Selam olsun size. Umarım bu programı ediyorsunuzdur ve umarım değiştirirsiniz. Çok önemli. E hocam. Önemsenmek, umursanmak çok önemli. Buna oksijen gibi ihtiyacımız var. Ya yani insan tabi buna gerçekten ihtiyaç duyuyor ama o fabrika müdürü de muhtemelen şey diyor. Şimdi diyor buna yüz verirsek diyor o da ondan sonra astırını isteyecek diyor. Evet, işte benim korku kültüründe söylemek istediğim durum bu oluyor. Korkuyoruz birbirimizden. İnsan yerine koymaktan korkuyoruz. Bu yanlış. Çünkü aynı adam başka bir şirkette başka bir yönetimde. Gece saat 12'de yatağından kalkıp koşa koşa gelip işi düzeltti. Neden? Çünkü o müdür onu hastalığında hastaneye yatırdı. Karısına telefon etti. Yenge ne zaman ihtiyorsan aç. Ben buradayım dedi. Benim ülkemin insanı, bunun farkına varacak olan bir insan. Değerli izleyenler, sohbet güzel gidiyor umarım. Kısa birerden sonra birlikte olacağız. <gülüyor>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 İki insan bir araya gelince mutlu da ayrılabilirler, öfkeli de ayrılabilirler, küs ayrılabilirler, dost da ayrılabilirler. Neden böyle oluyor? İşte bunun üzerine konuşuyoruz. Değil mi Palatcığım? Aynen öyle hocam. Şimdi sizin kara kaplı defterden iki madde aldık. Bir tanesi dedi ki ait olma, birey olma dengesini kuracağız. Yani hem ait olacağız hem birey olacağız. Bu ne demek? Bir yandan insanlarla birlikte yaşadığımızı hatırlayacağız. Bir diğer taraftan da herkesin bireysel bir takım özgürlükleri olduğunu farkında olacağız dedi. İkincisi de Umursanma ve önemsenme çok önemli dediniz. Yani hem umursayacağız, önemseyeceğiz, sadece o kadar da kalmayacağız. Bunu da gösterebilmek lazım diyorsunuz. Evet. Onun için bir günaydın. Aynen öyle. Merhaba, merhaba, bilmem ne. Tabii tabii. Onların hepsi çok daha önemli bir hale geliyor. Bir şey geliyor benim aklıma hocam. Ya birey olarak sadece kendimizi önemsesek bu işi çözemez miyiz? Yani illa birilerinin bizi önemsemesi mi lazım? Biz Esas itibariyle sosyal bir yaratığız, toplumsal bir yaratığız. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz insanları tecrit ettikleri zaman neler geliyor başlarına. Belirli bir saatten sonra falan, derim 54 saatten falan sonra kafayı fıttırıyorlar. Hı. Yani onun için bir insanın mutlaka... Ah, ait olma, birey olmayı, önemselmeyi yaşaması lazım geliyor. Sadece kendi dünyası içerisinde olabilen bir insan, bazı insanlar ermiş oluyor ve o ermişliği içerisinde Aha. evrenin özüyle ilişki içerisinde girmiş oluyorlar ama ben biz normal insanlar için bahsediyoruz. Mutlaka, o bakımdan sadece kendisini düşünerek, sadece kendi ben merkezi olarak yaşayan bir insan, ikinci, üçüncü adımından sonra sorunlar yaratmaya başlıyor. O da sağlıklı bir durum olmuyor diyorsunuz. Hem kendisi için, hem ailesi için, hem şirketi için, hem toplum için, hem milleti için. Peki hocam sonra ne yapacağız? Efendim şimdi ait olma bir olma dengesini kurduk. Tamam. Önemsedik. Önemsedik. Umursadık. Bir de bana bakışına bakıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bana bakarken e, önemsiyorsun ama ulan ne gıcık adam diye mi bakıyorsun? Haa. dederek ederek mi bakıyorsun? Efendim e, yoksa... Doğan Hocam ya, ben sana olduğun gibi kabul ediyorum şeklinden mi bakıyorsun? Yargılıyor musun, yoksa e, Orhan abimizin dediği gibi, hatasız kul olmaz, ben hatanla kabul ediyorum senin Aha. şeklinden bakıyorsun? Bu kabul etme, yargılamama çok önemli. Özellikle gelişme durumundaysa, annemin babamın bakışı, öğretmenin bakışı, iş hayatında, yöneticimin bana bakışı çok önemli. Yani siz diyorsunuz ki insanlar birbirini değiştirmeden olduğu gibi varoluşuyla kabul etsinler diyorsunuz. Bu ya. bir ilişkinin sağlıklı yürümesi için iyi diyorsunuz da. Ya. Bir yandan da şöyle bir şey var hocam. Ee, yani insan da sevdiğinin iyi olmasını ister. Yani şimdi adam bakıyor karısına ya diyor şurada diyor bunun bir arızası var diyor. Bunu bir düzeltse diyor çok daha iyi bir hayatı olacak diyor. Şunu diyor şöyle bir yapsa diyor daha iyi olacak diyor. Bizim oğlan diyor işte o işi öyle değil böyle yapsa. Daha iyi olacak diyor. Yani bu, bu adam hata mı yapıyor? Niyet doğru, sevgiden geliyor, iyiliğini istediği için Kesinlikle, geliyor. Kesinlikle yani. Yöntem yanlış. Ha. Neden? Çünkü bugün artık ile ilgili o kadar çok veriler var ki şu bir gerçek. Karşıdakini olduğu gibi kabul etmeden değişim başlamıyor. Yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Polatcığım sen yolda gelirken bana bir şey anlattın. Poyraz'la Aha. bir sohbetini anlattın. Orada Aha. senin sabırla onun Poyraz'ın anlatmasına izin vermen vardı. 20 dakika evet. anlattı bir şey. Evet. Ve orada müdahale etmedin sen orada. Yok hayır, etmedim. Ve böylelikle dinledin, dinledin, dinledin. Bak sende bir bozukluk var ben sana bunu istiyorum demedi. Evet. Sadece sınırlarını çizdin. Evet, evet ama bir gerçek de bu var şeklinde. Ve sonucunu görebiliyorsun. Tabii ki. Yani o bakımdan onu olduğun gibi kabul etmekten sonra hı hı. değişim başlıyor. Hem bu kendinle ilgili hem de karşındakine ilgili. O sohbet içinde olabilmek meselesi. Bilmiyorum kısaca özetleyebilir misin Poyraz'la? Ya. Yani temel itibar biraz üç yaşında, üç yaşını biraz geçti. Akşam uyuma meselesiyle ilgili hikaye çıktı. Yani gece uyanıyor, iyi, çok Gece İşte bizimkisi bizim yatağa gelmiyor ama bizi yanına çağırıyor. Yani gecenin bir saatinde işte uyandığı zaman gece de sık uyanan bir çocuk. Yani öyle de bir durumu var. Bizim çocuğumuz geceleri uyanıyor. Bazı insanların çocukları uyanmıyor ama bizimkisi gece uyanıyor ve uyandığı zaman da bir şekilde bizim yanında olmamızı istiyor, çağırıyor, marıyor falan filan. Annesi gidiyor bilmem ne ama çok yoruldu eşim artık yani çok uzun süredir sık sık o yatağa gitmek, işte çocuğu tekrar uyutmak bilmem ne yapmak ve hemen uykuya da dalmıyor. Orada seremoniler var, yok annesinin elini tutacak, yok işte sırtını okşattıracak, yok bilmem ne yapacak. E, ama bu da çok sağlıklı değil bir yerden sonra yani senin tek başına uyuma becerilerini de geliştiriyor olman lazım. Ee, biz uyutma konusuyla ilgili o gece artık pazarlığa geçtik gecenin 3.30-4.00'ü yani kusura bakma artık bu yöntemi yapmayacağız noktasındayız. Fakat tabii çocuk 20 dakika neden bunu böyle istediğini anlattı. Kendi dilinde yani bazılarını anladım, anlattığı bazı şeyleri de anlamadım. Annesini de ayırdım ortamdan. Yani sen dedim hadi geç içeriye, sen uyu. Biz sohbet ediyoruz burada. Bu, bu, bu sohbetin bu kısmını yalnız başımıza yapıyoruz. Çünkü anne oradayken o pazarlık daha zorlu oluyor. Yani iki tarafa da mesaj veriyor ve bizi bir anda avlayabiliyor çocuk. En sonunda o 20 dakikanın sonunda Poyraz dedi ki baba istersen sen bir kere daha düşün dedim bana. Yani, Bakalım belki başka bir şey bulursun yani o artık son çırpınış böyle görür. <gülüyor> Babacığım dedim ben düşündüm. Annen de düşündü. Biz bunun böyle daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sana anlıyorum belki tek başına kalmak istemiyorsun. Uyuyana kadar ben senin yanında bekleyeceğim. Ama hiçbir şey yapmayacağım. Senin kendin uyuman gerekiyor. Hakikaten baktı böyle. Döndü arkasını. Beş dakika bile sürmedi. Uyudu gitti çocuk. Biliyorum ki o yirmi dakikayı dinlemeseydim olmayacaktım. Ve o 20 dakikanın bir kısmı gerçekten yani önünüzde bir çocuk bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Gecenin bir saati yorgunsunuz. Odur budur. E, ama içimden bir şey dedi yani dinle. Lütfen bunu dinle. Bunu dinle. Bunu dinlersen buradan bir şey çıkartacaksın dedi. İyi ki de öyle yapmışız yani. Evet. Yapamayabilirdim de. Şimdi ben ona baktığım zaman şunu görüyorum. Ben varım. Hı -hı. Babam Beni oğlu olarak görüyor, aidim. Önemliyim ve benim şunları anlatmama izin var. Evet. Bunlarda bir tuhaflık yok. Anlatabilirim. Ne kadar önemli. Tabii tabii. tabii. Ve biliyor musun senin bunu böyle yapmandan dolayı 30 sene sonra senin torununa bu yapacak. <gülüyor> Doğru. Doğru, onun o, o. karısıyla konuşması değişecekacağım sadece onun iş yerinde yönetici olacak o yönettiği insanlara gözüyle dinleyecek anlayacak ve ondan sonra konuşacak çok tabii. önemli bir yatırım bu falan tabi tabi o e, yani bu değiştirme konusuyla ilgili ben özellikle bu kabul edilme konusunun karı koca ilişkisi için çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum yani e, birçok karı koca ilişkisinin en temel sorunun bu olduğunu düşünüyorum Kabul ediyormuş gibi yapıyor insanlar ama herkes birbirini değiştirmeye çalışıyor ve oradan sağlıklı bir yere gitmiyor. Yani evlendikten sonra ben onu değiştireyim. Hallederim diyor adam. Ya diyor şimdi böyle diyor zaten dur bir bakalım diyor şu şu imzayı bir atalım ondan sonra diyor biz bunu hallederiz diyor. Ama o sözleşme öyle çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışmadığı için de bir dünya evliliğe bir dünya insanın hayatına da yazık oluyor. Bunu erkek de yapıyor kadın da yapıyor. Hallederiz evet. diyor bir evlenelim yoluna girer diyor. Öyle olmuyor o işler. Peki hocam sonra? Şimdi ait olma birey olmayı hallettik. hallettik, önemsedik, umursadık, önemsedik, kabul de ettik. Yani yani. Söylendiği kadar kolaydı tabi bunları yapmak ama <gülüyor> <Tabii gülüyor> programın <değil>. süresi dahilinde <gülüyor> yapmış <gülüyor> olalım. Şimdi bakıyorum değerli miyim? Yani diyorum ki palat ya sen bu sohbeti herkesle oluşturabilir misin? Yoksa Doğan ya şu sohbet seninle olur, bunun Doğru tadı böyle çıkar. Herkesle olmaz. Doğru. Ve emin o, çocuk da aynı şeye bakıyor. Baba diyor ya, Aha. başka var mı benim gibi Aha. evrende diyor. Yok tabii ki. Yani her olan olur muydu yoksa sadece Poyraz mı olacak baba diyor. Bunu istiyor. Aynı şekilde evlilikte kadın. Yani bu evlilik, evlilik mi yoksa seninle benim kimi diyor. Aha. Ve ben kimim senin gözünde. Bu, yani evrende tek olma ve büyük bir bütünün vazgeçilmez parçası olma çok çok çok önemli. Çok önemli. Peki hocam, bu farklı olmak için özellikle çabalayan insanların bu konuyla ilgili bir sıkıntısı olduğu gibi bir şey düşünebilir miyiz? Şimdi düşünebiliriz. Aslında gerçek şu ki, nasıl ki DNA'larımız, parmak izimiz... Farklı. Hepimiz farklıyız tabi o anlamda. Gerçek bu ki biz gerçekten... Tekiz. Tekiz. Aynen öyle tabii. Ve bu tekliği görerek ana baba çocuğuyla dans ettiği zaman, okul, eğitim dans ettiği zaman bu teklik içerisinde işte yaratıcı insan, kendine güven duyan, innovasyon dedikleri hadise, yani şirketler bütün peşinde ya. <gülüyor> Buradan çıkıyor. O bilim insanları, o filozoflar falan, Hepsi o teknik içerisinde. Ve peki bu değerli olma, senin Hı -hı. yerin başkadırı nasıl verebiliriz ailede diye bir soru insanın aklına gelebilir. Söyleyeyim Önemsiyorum. <gülüyor> Söyleyeyim mi? Biliyorum. <gülüyor> Söyle. Hocam bence bunu gösteren en önemli davranış dinleme davranışı. Evet. Birini dinliyorsanız ona sen değerlisin diyorsunuz. Bunu ben seyircilere de söylüyorum. Eşinizi dinleyin, çocuğunuzu dinleyin. Eğer dinlemezseniz ı -ı. ne yaparsanız yapın, hediye de alsanız, uğraşsanız da onun için bir şey de yapsanız, bu mesajı onu dinlediğiniz zamanki kadar iyi veremezsiniz. Kesinlikle katılıyorum Palat. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok iyi dinledim şimdi. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Ve... O büyük bütün içerisinde Aha. onun yerini de hatırlatmak lazım. Diyelim ki yemek masasında herkes oturmadan yemeğe başlamamak lazım. Çok güzel. Ne kadar küçük olursa olsun, Hı. o çocuk oturmadan, nerede Küçük Kemal? Nerede Poyraz? Başlayamıyorsunuz. Poyraz gelip bakıyor lan. Ben olmadan başlıyorlar diyor. Ve ekip çalışması yapıyorsunuz şirkette. Ondan sonra kişi ...sorumlu zamanında olmaktan ve hakikaten olmadan da başlanmıyor. Sınıfta öğretmen bir öğrenci olmadığı zaman hemen farkına varıyor. Ne oldu? Takip ediyor. Hasta mı? Evine telefon ediyor. Ve diğer öğrencilerle paylaşıyor. Diyor ki... ...kızamık çıkarıyormuş. Ondan sonra şimdi şöyleymiş, böyleymiş falan. Sadece o çocukla ilgili mesaj değil bu. Hepiniz benim için önemlisiniz Aha. mesajını vermiş oluyor. Yurt dışında başıma bir şey geldiği zaman... Ben eğer konsolosluğuma gittiğim zaman Türk hı. vatandaşı olarak bu pasaportun bir değeri varsa hı hı. o zaman hemen harekete geçip ellerinden geleni yaparak benim uğramış olduğum haksızlığı gidermek üzere hareket ediyorsa ben kendimi değerli, değerli hissederim. Değerli hissediyorsunuz. Bana ne başını derde sokmasaydı işimizin gücü varsa bir de bu mu var deniyorsa eğer kendimi bir vatandaş olarak değerli hissetmem. Peki hocam bu değerli hissetme konusu da önemli. Peki, ondan sonra... Evet, değerli hissettik. Başka ne kaldı? Bir de şöyle görmek istiyorum Polat. Şimdi şu durumda ben ait olma bireyi olma dengesini buldum. Önem sendim. Hı hı. Olduğum gibi kabul edildim. Değerli gördüm. Bir de şunu istiyorum. Yapabilir, güvenim var. Çok şey istiyorsunuz ya. Ya <gülüyor> <gülüyor> bir böyle yaratmış, <gülüyor> böyle yani... yaratmış. Yapabilir, güvenim var. Yani sorunlar çıkar, Doğan'ım karşısına sorunlar çıkar, ama eninde sonunda Poyraz bir yolunu bulur, çözer. Aha. Benim sana güvenim var oğlum. Benim sana güvenim var. Kocacığım, karıcığım, benim sana güvenim var. Çalışkanım. ...öğretmenim, sana güvenim var. O güven... Duymak ister Duymak. bunu değil mi insan? Yani biri bunu söylesin ister değil mi? Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Eğer kendisine güvenilmemişse... ...o da e alışmışsa... ...sürekli emir olmaya... ...sürekli birisi sana güvenim var... ...deyince ne olur bana, yapamam, yapamam, yapamam, yapamam... ...böyle bir Tabii o bir kaygı giriyor. kaynağı oluyor. Kaygı, kaynağı, kaygı oluyor. kaynağı oluyor. Onun için işte dedin ya... ...çocuk yetiştirirken nelerin farkında olmamız hadisesi. Bence... Bizim en önemli üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi toplum olarak yapabilirim duygusu içerisinde olan çocuklar yetiştirmek. Çünkü araştırmalar gösteriyor Polat. Başarının yüzde seksen beşi buna beyanıyor. E peki hocam şimdi siz böyle söyleyince bugün anneler babalar gidecek çocukları kurslara yazdıracaklar bilmem ne yapacaklar onu yaptırmaya çalışacaklar bunu yaptırmaya çalışacaklar bir, bir gerçekçilik boyutu yok mu bunun yani neye bakmaları lazım burada? Anneler baba özel okula gönderiyorlar. Kurslara yazdırıyorlar. Piyano, tenis, şu bu falan filan. Hepsi böyle. İyi anne baba olmak için kendi üzerlerinde düşen Doğru. görevleri yapmaya çalışıyorlar. Halbuki benim söylediğim şu. Onun Aha. kendisinin hedefler koyarak o hedefleri başarabileceği ortamlar yarattı. Kendisinin koyduğu hedefler ve başarabilmesi halesi Ben yapabilirim duygusunun pekişmesi. Bunu yerine hiçbir şey alamaz. Hı hı. Ben yapabilirim duygusu. Çok çok çok önemli. O bakımdan sana tuhaf gelecek belki. Köy ortamı. Hı hı. Ve okumamış ana baba. Hı hı. Ama köylü olacak. Tamam. Şehirlinin okumamışı farklı, köylünün okumamışı farklı. En sağlıklı çocuk yetiştirme ortamını koyuyor. <gülüyor> Kavuğu yemledin mi diyor dört yaşındakine beş yaşındakine. E <gülüyor> şey mı diyor. Güveniyor sulayabileceğine. E, Koyun gütme. Benim bir arkadaşım var şimdi CEO. Hocam dedi ben çok iyi eğitim aldım dedi. Koyun güttüm dedi on altı yaşına kadar dedi. Ve inanıyorum hakikaten öyle. Çok... Faydasını görmüştür tabii ki. Çok, çok ciddi önemli. görmüştür yapabilme duygusu çok önemli. O zaman sizin bahsettiğiniz yani yapay bir ortam yaratmadan onun seçeceği hedefleri gerçekleştirmesi için imkan tanıyın. diyorsunuz. Evet. Ve örnek, sohbet içinde olmak. Senin ki verdiğin örnek sohbet içindeydiniz, dinledin. Hı hı. O dinleme içerisinde insan kendini keşfediyor. Yani Anladım. çocuk dinlenildiğini hissederse eğer Aha diğer boyutları böyle yaşamayaktan dolayı yavaş yavaş kendisi de duyuyor ne söylediğini, ne istediğini, nasıl yapabileceğini yaptım baba diyor yapamadım baba diyor, niye yapamadın tatlım konuşalım diyorsun, yavaş yavaş yavaş yavaş nihayet yapacak hale geliyor evet. o zaman çok şey öğrenmiş oluyor anladım hocam, peki hocam başka bir şey var mı? yani aslında yeter ben bu beş taneyle yürür bu işte diyorum <gülüyor> bir tane var, çok önemli falan evet. çok önemli, çok çok <gülüyor> Ben, ki bu bence hepsinin tacı, e, senin gözünde e, zaman vermeye, Aha. kendim olarak geliştirilmeye e, değer olmak istiyorum. Yani bu sevilmek demektir. Beni sevdiğini bilmek istiyorum. Hiçbir bir şey beklemeden hı hı. sen... E, senin mutlu olabilmen için olabileceğin en iyisi olmana hı hı. ben imkan hazırlayacağım Aha. demen çok önemli benim için. Bunun için bir annenin babanı, hadi büyü meslek sahibi ol, ileride bize bakacaksın demesi değil bu. Annenin babanın sen öyle bir şey olacaksın ki bu olduğun yerde mutlu olacaksın. Ve ben senin o yere gelmen için elimden gelen geleni yapacağım. yapacağım diyor. Yani evet. gerçek sevgiden kastınız bu. Gerçek sevgi. Kökü bir şey midir bir anneyle babanın ileride çocuğundan destek beklemesi, büyüde bize bak demesi, bilmem ne yapması, buna göre bir proje yapması. Ya, ya bizde yaygın hocam bu. Evet. Bence. Bu kendiliğinden olur ve o zaman anlam olur. Zaten çocuk bu dediklerimiz içerisinde büyürse elinde değil, mutlaka yapar. Hayatının anlamlı olması için, kendi gözüne bakabilmesi için. Ama eğer yapmak zorunda olduğum için yapıyorsam o anlamını bulmaz. İyiymiş hocam. Yani bu altı maddeyle hallederiz bu işi diyorsunuz. Evet. Tamam hocam. Değerli izleyenler, ilişkilerimiz bizim düşüncelerimizi, duygularımızı, farkındalıklarımızı yansıtır. Bu altı boyutun farkında olarak ilişkilerimizi kurarsak, niyetimizin saflığı içerisinde biz daha mutlu, daha coşkulu, daha anlamlı bir hayat yaşarız. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Balatcığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok zevkli bir sohbetti. Benim için de çok zevkliydi. Umarım sizin için de zevkli olmuştur. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Altyazı M.K.